Euzu billahi es-semii'il alim minash-şeytanir racim Rabbi a'uzu bika min hemezati şeyatin ve a'uzu bika rabbi en yahzuro Bismillahir rahmanir rahim Kul e'uzu bi rabbinnasi melikin nasi ilahin nasi Min şerril vesvesil خانس elledi vesvesi cıdurlı el nasi min el cennet ve nasi. Bismillahi r rahim ve malaikatahu yusallu alennabî Yâ Nabi. Ya Sallu aleyhi ve sellimu teslima sadakallahu lazim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba'i bağ belagat, ol mahzen-i fazlı saadet, ol andeli bir gül zar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Allahü Akbar. Al-Rahman Al-Rahim Malik Yümdin. İyak Nâb Dua İyak Nâs en İhtin aleyhim Müstakim. Sıratı Lâzîna An Amta Alîhim. Vârîl Mâdûb Alîhim Vât Ya Eyüha Lâzîna Gu en وَأَهْلِيكُمْ ve ehli kümnara وَأَهْلِيكُمْ en füseümm ve ehli kümnaram ve bu dühen nau ve hücaretü Alileyhe melaikeün hılaun şida şida la yasun ve yefalun <Sessizlik> ya ey yehl zine keferu, la taatizirul yem. İnne ma tujuzevne meküntüm tamelun. Sadakallahılazi. Ve bellegane Rasulüne ve Rasulühü Kerim. Ve nahnu aleme galıxali gune ve razi ve mevlane Mine esşakirine esşahedine bi kalbin selim.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 ya eyhellezine amenu quu enfusekum ve ehlikum nara ila akhiril ayah sadakallahul aziz. Çok aziz ve muhterem müminler. Rabbimiz celle celaluhu hazretleri bugünkü okuduğum ayet-i celilede iman edenlere hitaben bir emir veriyor. Gerçi iman edenlere hitap buyurması hepimizi alakadar etmesine yeterlidir. Çünkü biz iman etmiş insanlarız. Cenab-ı Hak da iman edenlere hitap ediyor. Fakat iman edenlere hitaben verdiği emir bugün hepimizi çok yakından alakadar etmektedir. Bunu anlamak için şöyle durumumuza bir bakmalıyız. Bugün elhamdülillah hepimiz hepimiz ekseriyetle inanmış insanlar olarak evli, barklı, çoluk çocuk ve aile sahibiyiz. Böyle değil midir? Evli, aile, çoluk ve çocuk sahibiyiz. Cenab-ı Hak bu aileleri, isleri olan bizlere önce iman edenler diye hitap edip bizim dikkatlerimizi çekip Ondan sonra da bir emir veriyor ve buyuruyor ki Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey inananlar, iman edenler Biz bu emri duyar duymaz kendi içimize dönüp şöyle Kısa bir düşünceyle bu emrin bizimle alakası var Bu bize hitaptır dememiz muhakkaktır Çünkü neden? İnanan biziz Öyle değil mi? İnanan biz Bakınız, bu ayeti celileden sonra li hikmetin Cenab-ı Hak burada üç ayetin peş peşe geliyor. Her üç ayette de ya eyyühellezine diye insanlara, inananlara hitap ediyor. Ama bundan sonraki ayeti de bakın şöyledir. yüzü yüzübillah ya eyyühellezine keferu ey kafirler der. Ey kafirler, ey inanmayanlar diyor. Onu duyduğumuz zaman biz bizimle alakalı değil ama malumat kabilinden, öğrenmek bakımından dinleyelim ve öğrenelim deriz. Çünkü Allah'a çok şükür biz münkir değiliz. Öyle değil mi? Ondan sonra tekrar üçüncü bir ayet cellede Cenab-ı Hak tekrar Ya eyyühellezine amenu diye bize iman edenlere tavsiyelerde bulunur. Şimdi evvela birinci iman edenler diye hitap ettiği bizlere ne tavsiye ediyor neyi emrediyor ona bakalım. Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden, inananlar evet sizler Gu enfusekum, kendinizi koruyun Kendinizi koruyun. Daha kimi koruyun? Ve ehliküm. Ehlinizi de koruyun. Yani ailenizi, çocuklarınızı da koruyun. Neyden, neye karşı koruyun? Nara, ateşe karşı koruyun. Ateşten murat cehennemdir. Cehenneme karşı kendinizi ve çocuklarınızı koruyun. Ve gudühe o narı, o cehennemi tutuşturmakta, yakmaktadır. Yani onun yakıtı olmaktadır. Kim? En nasü insanlar, vel hicâretü taşlar. İnsanlar ve taşlar o cehennemin yakıtı olmaktadır. O zaman bu dünyada yaşayanların, insanların bir kısmı o cehennemde yakıt olacak ve yanacaktır. Size tembih ediyorum diyor Cenab-ı Hak, siz kendinizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyun. Şimdi muhterem müminler, kendimizi korumak için bir gayret gösteririz. Elimizden gelen bir gayret gösteririz. Fakat çocuklarımız her ne kadar çocuğumuz ve ailemiz de olsa... Onlara kendimiz kadar hakim olamayız. Onlar ne de olsa bizden kopmuştur. Ayrı bir irade sahibi, ayrı bir güç sahibidir. Kaldı ki şimdi şimdi onlar üzerinde istediğimiz gibi terbiye edebilecek imkana da sahip değiliz. İstediğimiz gibi. Şimdi evvela duruma insanın kendi vaziyeti bakımından şöyle bir bakalım. İnsan nedir? İnsan nedir? İnsan şu gördüğünüz fiziki yapısı, eti, kemiği, görünüşü. Bu insanın maddi varlığıdır. Bunun bir de manevi tarafı vardır, görünmeyen. O manevi taraf, kalbi, gönlü, ona hakim olmak için mücadele eden kuvvetler ve güçler bakınız bunları gözle göremiyoruz elle tutamıyoruz ama vardır ne vardır İnsanın gönlü ve kalbi bir nevi bir harp meydanı mesabesindedir ama öyle bir meydan ki o insana hükmetmek için orayı ele geçirmek lazım bakınız kalp öyle bir meydandır ki insana hükmetmek için orayı ele geçirmek lazım. İnsanın elini tutsanız, ayağını tutsanız insana hükmedemezsiniz. İnsana hükmetmek için o merkezin ve o sahanın ele geçmesi lazım. O da nedir? Kalptir. Burayı ele geçirmek için iyi kuvvetler de vardır, kötü kuvvetler de vardır. Bunlar birbirleriyle mücadele ederler. İyi kuvvetler nelerdir? Bir defa İnsanın kalbine ve gönlüne hakim olmak için ruhu meleki denilen, ruhi sultani tabir edilen bir güç vardır insanın içerisinde. O gücün yardımcısı vardır. Yardımcısı, ona yardım eden aklı mead denilen bir cevher vardır insanda. Cenab-ı Hak onu vermiştir. Ahiretini düşünen bir akıl. Akıl. İnsanın içinde bu güç o kalbe hakim olmak için hazır bir kuvvettir. Ona dışarıdan yardımcılar da vardır. Ne vardır dışarıdan yardımcılar? Melekler vardır. Rahmet melekleri. Ondan sonra insana himmetleriyle yardım eden evliyaullah vardır. Onların yardımını temin etmenin de yol ve usulleri vardır. <gülüyor> Mesela Evliyaullah'ın himmetini elde edebilmek, o yardımı yanınıza alabilmek için onun bir usulü, bir yöntemi var. Yöntemi var. Ne olacaktır? Hiç olmazsa nasıl ibadet yapmak için abdest alacaksın, ayakta duracaksın, rükûya gideceksin, secdeye varacaksın, böyle hususi hareketleri ibadet etme niyetiyle yapacaksın, böylece Hazreti Allah'ın medet ve inayetini, yardımını ve rızasını kazanacaksın. Evliyaullah'ın yardımını elde etmek için de hiç olmazsa abdestli olarak gidip, Huzuruna oturacaksın. Huzuruna oturacaksın. Onunla beraber olacaksın. Usulüne göre kalbini onun kalbi şeriflerinin hizasında tutarak oradan ışık ve feyz almaya gayret edeceksin. Öyle mi? Böylece Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki Ey inananlar! Sadıklar ile beraber olun ayeti celilesinin sırrını elinden geldiği kadar yaşayacaksın. Meleklerin bulunduğu yerlerde olmaya gayret edeceksin. Meleklerin yardımı, evliyanın himmeti ve sizin içinizdeki aklı, ruhi sultaniye, aklı maadın beraber yardım ederek kalp dediğimiz iklime o kısma sahip olmak bununla mümkündür. Şimdi buna karşı düşman, ve şer kuvvetler de var. Onlar da hakim olmak istiyor. O da bizim içimizden başlıyor. O da nefnedir. Nasıl ruhi meleki varsa, nefsi emmare var bunun karşısında. Merkezi iki kaşın arasında nefsi emmare. Ona yardımcı olan maaş, zevk zevkü sefayı ve dünyayı düşünen akıl. Öyle mi? Onun hariçten yardımcıları nasıl melek insanın ruhani ve iyi tarafına yardım ederse... ...bu nefsine yardımcı olan da şeytan dışardan. Şeytanın yanında nasıl evliyadan himmet alınıyorsa... ...şeytanlaşmış insanlardan da bir takım telkinlerle zarar görülüyor. Böylece onların da gö kalbe hakim olma arzuları var... İnsanoğlu böyle sanki bir harp meydanı. İki kuvvet mücadele ediyor. Burada kalıyor insanın iradesi. Bir tarafa ağırlığını koyacak adam. Tamam mı? Ya melekler tarafına ağırlığını koyacak, yahut da şeytani tarafa ağırlığını koyacak, o kalbe hakim olacak. Hakim olduktan sonra o onun oyuncağıdır. Oyuncağıdır. İstediğini yaptırıyor. İşte insan denilen varlık budur. Budur. Onun içinde o kalp denilen iklime, o güce sahip olan kimse hayırsa ilerleme, manevi bakımdan yükselme başlıyor. Tabi tabi öbür şer kuvvetlere muhalefet ettikçe yükseliyor. Öyle yükseliyor ki meleklere ulaşıyor. Hatta melekleri geçme istidadı var. Allah muhafaza. O kalp denilen iklime eğer nefis, yardımcısı şeytan, aklımı aç dediğimiz yalnız dünyanın zevkini, sefasını, yemeği içmeyi düşünen o maddi güç hakim olacak olursa o zaman adam düşüyor aşağıya doğru. Ne kadar düşüyor? Allah muhafaza. Hayvanattan da daha aşağı. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de bunun her ikisine de işaret vardır. Oraya da inme, meleklerden yukarı çıkma istidadı insanlarda var. Ve bunu geliştirme işi de insanların kendisine aittir. Kalbe hakim olan insana hakimdir. Bakınız, akla hakim olan demiyoruz. Çünkü akla ışık tutan bir şey vardır. Nedir o? İlimdir. İlim akla ışık tutar. Ama insana hükmedemez. Onun için insanlar bildiklerini değil, bildiklerini değil, inandıklarını yaşarlar. Bunu her zaman söylüyorum. İnsanlar bildiklerini değil, inandıklarını yaşarlar. Eğer bildiklerini yaşasaydı bugün Türkiye'de alkollü içki kullanan doktor olmaması icap ederdi. Tıbbiye de alkolün insana zararları bunlara anlatılıyor. Anlatılıyor. Bunlar rapor verirken alkolün insan vücuduna ne denli zararlı olduğunu yazıp ne yapabiliyor? Altını imzalıyor. O zaman bunu bilen doktorların alkol kullanmaması icap eder. Halbuki Türkiye'de alkol kullanan ne kadar doktor var mı yok mu? Ha, bakın bilmek insana hakim olmuyor. Sadece akla ışık tutuyor. Ama Dağ başındaki çobanı düşünün, evde aile ocağında içkinin haram olduğunu öğrenmiş, öğrenmiş ve inanmıştır, ona içiremezsiniz. İç içmemdir. içmem der. Neye ne zararı var? Ben zararını bilmem, o zıkkımın haram olduğuna inandım der. Der mi demez mi? Neden? E ben böyle inandım der. Çünkü onun gönlüne ve kalbine o inanç hakimdir. Onun içindir ki ona içiremezsiniz. İnanmıştır çünkü haram olduğunu. Bakınız sigara mevzu da böyledir. Bu mevzuda konuşan çoktur. Konuşan çoktur. Layıkıyla inandım da der hatta. İnandım der eğer gerçekten inansın onu da içmez. İnandım der ama sadece. İnanmamıştır. İnandım diyen bir adamdır. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Başında ne der? İkinci sayfede daha şurada. Euzü billahi bismillahirrahmanirrahim ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir insanlardan öyleleri var ki ben Allah'a ve ahirete inandım derler ama ve mahum bir müminin hayır gerçek manada inanmış değillerdir ama inandım der o kadar demenin faydası yok inanmanın faydası var Evet Şimdi bunu da böyle tespit ettikten sonra bu insan oğlu bu durumdadır Cenab-ı Hak da emir veriyor. Cenneti ele geçirmek, cennete kavuşmak da öyle kolayca bir şey değildir. Yani Cenab-ı Hak açıkça yine Kur'an-ı Kerim'de, e inananlar siz gelip de efendim emenna demekle biz sizi alıp hemen buyurun cennete diyeceğimizi mi zannediyorsunuz diyor. Niye bu? Şey yapıyor. <gülüyor> Demek ki insanın vaziyeti bu olduğuna göre Cenab-ı Hak şimdi bu vaziyetteki insana şöyle bir emir veriyor. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Gu füseküm ve ehliküm nara Kendinizi ve çocuklarınızı Cehennem ateşinden koruyun Koruyun Bu korumayı Yapabilmemiz için Evvela çocuklarımıza Ne tür bir tehlikenin olduğunu Bilmemiz lazımdır Bileceğiz ki koruyacağız Öyle değil mi? Bileceğiz ki koruyacağız Muhterem müminler Bugün bu memlekette memlekette dini büsbütün reddederek din düşmanlığı yaygın bir şekilde yapılamıyor. yapılamıyor. Ne yapılıyor? Dini reddederek din yoktur, Allah yoktur diyerek bir din düşmanlığı ve dinsizleştirme hareketi yapılamıyor. Neden? Çünkü bu bu memlekette yapıldığı zaman dini müdafaa eden bir grubun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Böyle bir tatbikat, yanlış, aksi neticeler veren bir tatbikat oluyor. O zaman o memlekette yapılacak dini unutturma ve dinin aleyhindeki faaliyet, din görünüşü adı altında dini yozlaştırma faaliyeti olmalıdır. Bakınız din Görüntüsü altında Dini yozlaştırma olmalıdır Çünkü dini reddet Mesela şimdi şurada Birisi çıksa da Ey Müslümanım diyenler Sizin inandığınız Allah var ya öyle bir şey yok Tabiattır onun aslı Namaz niyaz bunlarda yoktur Bunların hepsi beden eğitiminden ibarettir Dese hepimiz kalkar Bu, bu ne saçma söz söylüyor Der miyiz demez miyiz Bakın birden reaksiyon gösterilir. O zaman bir buraya böyle reaksiyonu muhtemel ülkelerde dini reddetmek, maddiin efendim maddeyi Allah'ın yerine koyup dini inkâr, dini ve e, Allah'ı inkar etmek orada bir takım infiallere, reaksiyonlara sebebiyet vermektir. Akıllı hareket değildir. O zaman orada yapılacak iş nedir? Din adı altında işe başlayacaksınız, dini müdafaa eder gibi görüneceksiniz, dine efendim sahip çıkar gibi hareket edip dini içinden yozlaştıracaksınız. Ve böylece dini kendisini, e, e, şeklini muhafaza edip ruhunu öldüreceksiniz. O zaman muvaffak olunabilir. Şimdi bir memleketin maruz kalabileceği tehlikeleri böylece görmek lazımdır. Ben 1992 senelerinde Kanada'da Avrupa'nın ve Hristiyanlık aleminin İslam alemi karşısındaki durumunu değerlendiren ve bu hususta kararlar alan bir toplantının bir toplanıp müzakere yapılmanın neticesinde neşredilmiş olan bir bildiriyi gördüm. Orada orada Tel Aviv'de yani İsrail'de kurulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Hayim Shaket diye bir profesörün ortaya attığı fikirler vardı. Diyordu ki İslam ülkelerinde İslam ülkelerinde muvaffak olabilmek için İslam'ın İslam'ın büyük bir din olduğunu söylememizde bir mahsur yoktur. Bu söylenebilir. Ancak ancak İslam'ın dinamizmi ondaki canlılık ruh ile ruh ile içtimai ve ticari hayatın faaliyetlerini birleştirerek İslam'ın hayata hakim olması önlenmelidir diyordu. Bakın strateji nedir? Nasıl bir şeydir? Ne diyor? İslam büyük bir dindir. O zaman adam kalkmalı elhamdülillah ben Müslümanım demenizde hiçbir mahsur yok. Benim omuzlarım göklere değer Derecede Müslümanlığımı söylemekten endişe etmem demek de yine bir mahsur yok. Yalnız ne var burada mahsur? İslam'ın dinamizmi ile yani ondaki güç, ruh, gayreti, gayreti hayata hakim kılmayı önlemeliyiz diyordu. Hayata hakim kılın mı var? Ne denmeli? Efendim dünya ve hayat ayrı şey. Din bir vicdan işidir, o insanların içinde kalmalıdır, hayata din hükmetmemelidir. Hayatta dinin yeri olmamalıdır demeli ve en doğru yol budur diyorlardı. Şöyle etrafınıza bakın, buna benzeyen tabirlerle basında, yayında, şurada, burada karşılaştığınız olur mu olmaz mı? Ne diyor adam? Efendim din bir vicdan işidir, o vicdanda olmalı ama hayata hükmetmemeli. Hayata hükmettiği zaman mahsurlü. Şimdi son zamanlarda bizim memleketimizde çocuklarımıza en büyük tehlike teşkil eden bir durum gelişmeye başlamıştır. O da şudur. O da şudur. İslam dininin yanında yanında hak olan başka dinlerin varlığı da gösterilmek istenmektedir bakın tehlike budur İslam dininin yanında başka hak olan dinler de varmış gibi gösterilmek istenmektedir ha, bunun içinde ne deniyor efendim Hristiyanlık da ilahi bir din Musevilik de ilahi bir din İslam da ilahi bir din hangisine mensup olsanız fark etmez öyle mi hangisine mensup olsanız fark etmez ve çok acıdır çok acıdır biz de ilahiyat profesörü denilen bir adamın yazısını gördüm aynen tabiri şudur der ki der ki Allah hüzül celalın varlığını kabul ettikten sonra birliği o kadar mühim değildir diyor yazısı aynı varlığını kabul ettikten sonra birliği o kadar mühim değildir dahası da var dahası da var diyor birliği varlığını bir şekilde kabul ettikten sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem men gâle la ilâhe illallah el cennet Allah'tan başka ilah yoktur diyen cennete girer hadisi şerifine göre Müslümanın da Hristiyanın da Musevi'nin de hatta Zerduşlu'nda hatta efendim ee, daha başka konfiç yüzüm vesaireyi kabul etmişlerin de cennete gireceğini İslam üleması kabul ederler. neden bir şekilde Allah'ı kabul ediyor varlığını kabul ettikten sonra birliği o kadar mühim değil diyor çünkü diğer inançlarda Hazreti Allah'ın varlığının yanında birliğini kabul etme yok Hazreti Üzeyr Allah'ın oğludur diyen var. Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyen var. iki diyen var. Üç diyen var. Varlığını kabul etmek mühim bir tamamdır. Birliği üzerinde o kadar durmak şey değildir. Şimdi bunlar bir defa daha önceki konuşmalarımda da ifade ettim. Muhterem müminler bugün yeryüzünde din namı altında inanılmış Hristiyanlık Musevilik, İslam var. Bunların hepsinin aynı derecede hak olmasına imkan yok. Bakınız, aynı derecede hak olmasına imkan yok. Aklende yok, mantıken de yok. Zaten naklen hiç yok. Naklen yok. Haydi nakil dediğimiz ayeti celilelerdir. Ama aklen ve mantıken de yok. Neden yok? Dini vaz eden Hazreti Allah'tır. Bunda, bundan önceki konuşmalarımda zaman zaman bunu gündeme getirdim. Herhalde müttefikiz. Dini insanlar mı ortaya koyar yoksa dini Hazreti Allah mı gönderir? Hazreti Allah gönderir. O zaman dini Hazreti Allah gönderdiğine göre dinlere şöyle bir bakın. İslam Tevhid esasına dayanır bir Allah Hristiyanlık teslis esasına dayanır üç ilah Musevilik bir Allah inancına dayanır Allah taraf tutmuştur bizi tutmuştur derler bizi kabul eder derler ha. bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de vardır bakınız bütün bunlar ne derler Kur'an-ı Kerim'de vardır yeri geldikçe açıklayacağım. Şimdi böyle olunca düşünün ki bir Hazreti Allah din gönderecek Müslümanlara diyecek ki ben birim, bütün alemlerin Rabbisiyim diyecek. Müslümanlara siz böyle kabul edin. Hristiyanlara da diyecek ki ben üçüm, beni üç kabul edin diyecek. Öyle mi? Musevilere de diyecek ki ben birim, ama sizinle beraberim, sizi tercih ediyorum diyecek ve böylece üç değişik inancı ortaya koyacak ve allah Hüzül Celal dediğimiz bir varlık böylece üç ayrı hüviyette din ortaya koyacak. Buna akıl ve mantık imkan verir mi muhterem müminler? Haşa sümme haşa. Cenab-ı Hak eğer böyle dese bu birbirini tutmayan beyanlar sahibi Allah olur mu? Böyle şey olmaz. Onun için Hz. Allah Celle Celaluhu en doğruyu ve hakkı. Bakınız doğru ile hakkın arasında bir fark vardır. Hak demek her halükâr ve her şartla vakıa mutabık ve doğru demektir. Doğru ise bir yerde doğru olabilir ama bir başka yerde vakıa mutabık olmayabilir. Doğru ile hakkın arasındaki fark budur. Şimdi bu ilmi inceliklere daha fazla girmeden mevzuyu derleyip toparlayalım. Muhterem müminler, demek ki aklen bu mevcut dinlerin mahiyetini bildiğimiz zaman bunların hepsinin hak olma imkanı yoktur. Aklen ve mantıken. O zaman hak din hangisidir? Ha Açınız şeyi, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin veda haçında Arafat'ta kendisine gelen vahiy vardır. Orada Cenab-ı Hak buyurmuştur ki billah, Bismillahirrahmanirrahim dini gönderen Hazreti Allah buyuruyor bunu. Ahmet Mehmet falan papaz veya filan haham değil. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? El yevme, i̇şte bugün ekmeltü leküm dineküm dininizi ikmal ettim ve etmemtü aleyküm nimeti size vereceğim nimetleri tamamladım. Peygamberimize buyuruyor. Arafat'ta bu. Ve razitu lekumül İslame dina. Din bakımından da İslam'a razı oldum buyurmuşlardır. Din bakımından da İslam'a razı oldum. Razi olduğum dinin adı İslam'dır. Şimdi başkası ne derse desin Cenab-ı Hakk'ın razi olduğu din, İslam olduğuna, biz de Müslüman olduğumuza göre hak olan din budur. İslam'dır. Böyle bir dine mensup olmak bizim için en büyük şereftir. Allah'a çok şükür. Aynı zamanda büyük bir masariyettir. allah Zülcelal'a şöyle dua edip hamd etmemiz lazım. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. O Cenab-ı Hakk'a hamd senalar olsun. Bu doğru yolu bize buldurdu. Ve ma kunnâ linhediye levlâ Allah. Eğer Hazreti Allah bize hidayet buyurmasaydı biz bunu bulamazdık. Öyle mi? Bize lütfetti. Bu hak yolu buldurdu. Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın gelişi ile gelişi ile bu hakikat yeryüzüne geldi ve bu tebliğ edildi. O zaman ne yapıldı buna karşılık ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanlar ortaya çıktılar. Çeşitli entrikalar ile peygamberimizi ve peygamberimizin etrafındakileri efendim kendilerine çevirmek, Müslümanları zaafa uğratmak istediler. Kur'an-ı Kerim'de bunun misalleriyle dolu ayetler vardır. Bakınız. Mesela Bakara suresini açın. Bakara suresinde birinci, cüz birinci cüz cüzün en son sahifesi başında Cenab-ı Hak onların dediklerini şöyle hikaye eder bize. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve galu. o ehli kitap ehli imana dedi. Peygamberimizin etrafındaki müminlere dedi. Ve galu dediler. Ne dediler? kûnû hûden Yahudi olun dedi. Ev Nasara, Hristiyan olun da tehtedû doğru yolu bulmuş olursunuz dediler. Bakın Yahudi ve Hristiyan ehli kitap Müslümanlara diyorlar ki Yahudi olun Hristiyan olun doğru yolu bulmuş olursunuz dediler. Doğru yolu. Şimdi bu teklif acaba Şeyde 14 asır önce de mi kaldı? 20. asırda ortaya çıkıp bir takım efendim e, hürriyetten, serbestlikten vesaireden istifade ederek, ederek memleketimizde gizli el altından el üstünden İncil'ler dağıtarak, ey Türk gençliği, ey Müslüman çocuklar, gelin Hristiyan olun veya başka bir dini benimseyin de. İnsanlığı kurtaran doğru yolu bulmuş olun diye telkinler bugün de var mı yok mu? Bakın o gün ne dedi, ne, dedi, ne diyorlar ve Galu, Kunu, Huden, Evnasara, Yahudi olun veya Hristiyan olun da tehtedu, hidayete erin dediler deridir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak gul habibim söyle, söyle. Hayır hidayet. Ne Yahudi olmakta, ne Hristiyan olmakta. Ya ne olmakta? Bel millete İbrahim'e hanife. Hanif, dost doğru demektir. Hakkı bulan ve bilen demektir. Dost doğru, hakka teslim olan Hazreti İbrahim'in yolunu yoludur. Bizim kabul edeceğimiz yol de. Hazreti İbrahim'in yoludur. Aynı zamanda Acaba Hazreti İbrahim hemen orada Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim hakkında kısa bir bilgi veriyor ve duy, buyuruyor ki ve ma kanemile müşriki Hazreti İbrahim müşriklerden değildir. Müşriklerden değildir. Yani yani Hristiyanlık ve Museviliğe müşriklik bulaşmıştır. Bulaşmıştır. Aynı zamanda onlar Hazreti İbrahim'e sahip çıkmaktadırlar. O bizim babamız, atamızdır demektedirler. Cenab-ı Hak orada yanlışı düzeltmek üzere, evet Hazreti İbrahim bizim ündümüzde kıymetli bir zattır, dünyada peygamberdir, ahir zamanda, ahirette salihlerden olacaktır ama hepiniz şunu bilin ki müşrik değildir. Siz ise müşriksiniz diyor Cenab-ı Hak zımlen. Hz İbrahim'e sahip çıkarak şimdi bakıyorum bugünlerde ümmeti Muhammed'in çocuklarının nazarın zihinlerini karıştırmak itikatlarını e, efendim zedeleybilmek için veya itikat zedelemek diyorum Gerçi ümmeti Muhammed'in çocuğunun birçoğuna doğru dürüst bir inançla aşılanabilmiş değildir. Bunu da kabul etmek durumundayız. Ümmeti Muhammed'in çocuğunun itikat ve inanç noktası bir boşluk içerisindedir. Onun için o boşluğu doldurabilmek için ne diyor efendim İbrahimi dinde bir araya gelinmeli. Yani bırakın şu Hazreti Muhammed'enil Mustafa'yı Hazreti İbrahim'i kabul edelim. Neden? Hazreti İbrahim için çünkü ne diyorlar? O bir Hristiyan. O bir ya o bizden de diyorlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'en el Mustafa'ya geldiler ve dediler ki İbrahim var ya Hazreti İbrahim evet o bizim atamızdır dediler. O bizim atamızdır. O bizim kendisini kabul ettiğimiz zattır. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buna cevaben şöyle buyurdu. Bakınız Hazreti İbrahim'le alakalı bu tarzda e, bir takım hususlar ileri sürdükleri zaman Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'le alakalı billah, Ya ehl-el kitab, ey Hristiyan ve Yahudiler, evet Lime tuha İbrahim Hazreti İbrahim hakkında niye mücadele ediyorsunuz? Bizim atamızdır, ecdadımızdır. Biz ona bağlıyızdır vesaire diye. Hazreti İbrahim'e niye sahip çıkmaya kalkışıyorsunuz? Evet. Ve mâ unziletit Tevratu vel İncilu illâ min bir defa sizin elinizdeki İncil ve Tevrat Hazreti İbrahim'den asırlarca sonra dünyaya geldi. Hazreti İbrahim asırlarca sonra gelen İncil ve Tevrat'a nasıl tabi olur? Efela taqilun. Bunu da mı düşünemiyorsunuz diyor Hazreti Allah. Öyle mi? Siz biz onun efendim devamıyız ona hep beraber uyalım diyorsunuz niçin bu hususta bir defa şey yapıp duruyorsunuz, mücadele edip duruyorsunuz. İncil ve Tevrat Hazreti İbrahim'den asırlarca sonra geldi. Asırlarca sonra gelen İncil ve Tevrat'a Hazreti İbrahim nasıl tabi olur buyurdu. Buna da mı aklınız ermiyor? Ondan sonra Cenab-ı Hak devam etti. Ha entüm, işte siz var ya dedi onlara, ha ülayı sizler siz öyle adamlarsınız ki tüm Fîmâ leküm bihi ilmün Evet az bir ilminiz olan hususta durmadan mücadele edersiniz. Az bir ilminiz olan hususta mücadele edip durursunuz. Evet ama Felimetuhâccûne fîmâ leyse leküm bihi ilm Hiç bilginiz olmayan hususta niye mücadele ediyorsunuz buyurdu? Hiç Hazreti Musa Hazreti İsa hakkında az çok bilginiz var. Bu hususta benim Habibimle mücadele ediyorsunuz. Geliyorsunuz Hazreti Musa, Hazreti İsa hakkında konuşuyorsunuz. Ama Hazreti İbrahim hakkında hiç bilginiz yok. Onunla alakalı da niye mücadele ediyorsunuz buyurdu Cenab-ı Hak. Wallahu Ya'lemu. halbuki Hazreti Allah biliyor ve entüm lâ teâlemûn. Siz bilmiyorsunuz buyurdu. Ondan sonra Rabbimiz bildiğini açıkça bildirdi ve bakın bütün insanlığa delil olarak ortaya koydu. Mekene İbrahim Yahudiyen. Hazreti İbrahim Yahudi değildir. Vele Nasraniyen, Hristiyan da değildir. Velakin kene hanife. Velakin o dost doğru yolu bulan bir haniftir. Efendim, aynı zamanda Müslümen, Hanif bir doğru yolu bulan bir Müslümandır. Hemen yine ila, ilave ediyor, ve mâ kâne minel müşrikim, sizin gibi müşriklerden değildir, buyurdu Hazreti Allah. Hazreti İbrahim budur, Yahudi değildir, Hristiyan değildir, Hanif bir Müslümandır. Hele hele, ve mâ kâne minel müşrikim, müşriklerden hiç değildir. E. Hazreti İbrahim'e en yakın olan kimdir? Sizler misiniz ey yâlçeyler? Dur durmadan memlekette toplantı yapıp şöyledir böyledir. Biz ona şöyle yakınız diyor. Hayır diyor Cenab-ı Hak. İşin doğrusunu size açıklayayım buyuruyor. <imledi> İnne evlen nasi bi İbrahim'e. Hazreti İbrahim'e en yakın, ona en uygun olanlar lelazin etba'uhu onun devrinde yaşayıp Hazreti İbrahim'e tabi olanlardır. Ondan sonra kimdir? Ve hâzen nebiyyü şu Hazreti Muhammed'dir. Ve hâzen nebiyyü şu nebidir buyurdu Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e en yakın olan. Evet. Ve lezîne âmenû Hazreti Muhammed'le beraber iman edenlerdir en yakın olan. Hazreti Allah şehadet ediyor. Papa şunu demiş ve da falan kardinal bunu demiş. Bunların hiçbirisi değer ifade etmez. Bunlar ayet-i celiledir. Öyle mi? Daha ondan sonra vallahu veli'ul mu'minin. Cenabı Hak velilerin imanidir. Efendim, müminlerin velisi onların yegane sahibidir, rabbisidir. Peki nedir bu uğraşmanın gayesi, hedefi? Ha bakın, bunun gayesi şudur. Cenab-ı Hak şöyle buyurur veddet arzu eder veddet arzu etmek demektir veddet arzu eder kim taifetüm min ehlil kitab bu hristiyan ve yahudilerden bir topluluk topluluk başta papaları olmak üzere arzu eder neyi arzu eder levyuzulluneküm sizi sapıtsalar Ümmeti Muhammed'i yolundan uzaklaştırsalar, bunu arzu ederler. Ama eğer o Ümmeti Muhammed, Peygamberinin yolunda olursa, eğer o Ümmeti Muhammed'e hakikatler anlatılır, genç nesillere dil öğretilirse ve me yuzillu ne illa en füsehum ve var farkına bile varmadan o ...ehli kitap kendi kendini aldatır, dini öğretmiş olduğumuz Ümmet-i Muhammed'e hiçbir zarar veremez. Öyle mi? Bugün yapılabilecek en büyük hizmet Ümmet-i Muhammed'in çocuğuna dinini öğretmektir. Yarın yaz gelecek, okullar tatil olacak, hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz veya torun tevlat sahibiyiz bu çocuklarımıza dinini öğretebilirsek hiç korku yok öğretemediğimiz zaman çocuklarımız için endişe var o zaman tahrim suresindeki ya eyyühellezine amenu gu enfüseküm ve ehliküm ey iman edenler çocuklar kendinizi ve çocuklarınızı ailenizi cehennem ateşinden koruyun emrini ne nispetle yerine getirdik onu düşünmek lazımdır yapmadık. Öyle mi? Dünyada ve öyle yap. Bakın o, o ehli küfür ne yapardı? Ne ne yapardı? Ayeti celilede devam ediyor. Ve galet taifetun min ehlil kitap. O ehli kitaptan bir topluluk şöyle derlerdi. E'minu billezî unzile alellezîne âmenû ve cennahâr vekfuruhu ahirahu laallehum yerciun Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye münevvere'de İslam'ı yayıyor. Gün geçtikçe taraftarları çoğalıyor. Tabii ehli küfür orada Yahudiler de var, Hristiyanlar da var. Necran vesairede Hristiyanlar Meskun, Medine'nin civarında da Beni Kurayza gibi, Hayber gibi vesaire gibi Yahudilerin bulunduğu yerler var. Müslümanların çoğaldığını görmek onları fevkalade rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Yahudilerin içerisinden Abdullah ibn Selam gibi alim bir zat çıkıyor, iman ediyor. Kâb Eşref gibi bir hain çıkıyor, Müslümanları yolundan vazgeçirebilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Evet. Bakın bunların arasındaki fark. Abdullah İbni Selam diyor ki, Hazreti Ömer radıyallahu an şunu söyler. Bir gün diyor, Kur'an-ı Kerim'deki, Kur'an-ı Kerim'deki Habibim, onlar var ya, senin peygamber olduğumu, kendi çocuklarını bildikleri gibi bilirler ayeti celilesi gelince Hazreti Ömer diyor ki ben bunu Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam'a sordum diyor. Müslüman olmuştu. Dedim ki diyor bu ayete ne dersin dedim diyor. Bak burada ne diyor? Bu ehli kitap var ya senin peygamber olduğumu çocuklarını bildikleri gibi aynen bilirler buyuruyor. Sen buna ne dersin? Abdullah İbni Selam aynen şunu söyledi diyor. Ya Ömer, biliyorsun ben aslen Yahudi alimlerindenim. Evet, ben Hazreti Muhammeden'in Mustafa'yı gördüğüm anda var ya, evimdeki çocuğumdan şüphe ederdim, onun peygamberliğinden etmezdim dedi diyor. Böyle tanırdık biz onu. Çünkü ben onu görür görmez... Tevrat'ta anlatılan peygamberimi olduğunu hiç tereddüt etmedim diyor. Olur ki olur ki hanımım bana ihanet etmiş olabilir, çocuğum diyorum ama yüzde değil binde bir ihtimal bile olsa belki o çocuğumda bir eksiklik olabilir ama Hazreti Muhammed'in peygamberliğinde hiç şüphem yoktu diyor. İşte bizim durumumuz buydu diyor. Hazreti Ömer'e Abdullah İbni Selam'ın itirafı budur. Ama kâb Eşref diye bir hain var, o da Yahudi alimlerindendir, ileri gelenlerinden. O da ne diyor bakınız? Diyor ki, etrafındaki kendisine tabi olanlara gidin, gidin. Muha Hazreti Muhammeden'in Mustafa'nın etrafındaki adamların arasına kavuşun, karışın. Evet, sabahleyin biz de iman ettik diye kelime-i şehadeti okuyun. Okuyun, onlarla beraber onların yaptıklarını yapın, namaz kılın, efendim. ondan sonra düşünün, taşının, akşam üzeri olunca da şöyle yapın. Düşündük, taşındık, yanlış olduğunu anladık, yine eski dinimize dönüyoruz diye. Sabah inanın, akşam dönün diyordu. Ne yaparsın? Olur ki onun etrafındakiden bazılarını böylece yanıltıp kendinize döndürebilirsiniz. Hikaye anlatmıyorum. Nedir bakın? Estaizu billah. Nedir? Ali İmran suresinin 72. ayet cellesi. Ve gâle taifetüm min ehlil kitab. Ehli kitaptan bir teftabi başında kabipni Eşref olmak üzere bir taife diyordu. Ne diyordu? Âminû. Yanındakilere iman edin. Neye? Billezî. Şuna. Ünzile alellezîne âmenû şu Hazreti Muhammed'in etrafında iman edenler var ya ona indirilene, kitaba Kur'an'a, Hazreti Muhammed'e inanın, inanın ne zaman? veçhennehar, sabahleyin sabah, veçhennehar o demektir sabahleyin inanın evet vekfuru, küfredin inkar edin, ne zaman? ahirahu, o günün sonunda da inkar edin La <gülüyor> Allhum ümiy dedilir ki bu sayede yerci un, Hazreti Muhammed'in etrafından bazılarını bir kendinize katar, onları o yoldan döndürürsünüz, Hristiyanlaştırır veya Yahuda Yahudileştirirsiniz, Musevileştirirsiniz Sabah inanın, akşam vazgeçin diyorlardı. O zaman öyle dediler. Acaba şimdi de gelin bir diyalog yapalım, aramızda bir irtibat, dostluk kuralım. Şöyle konuşalım. Böyle beraber olalım diye şimdi de böyle ortaya çıkarak ümmeti Muhammed'in insanlarından birçoklarını canım bunlar da hak yoldadır deyip onlara meyl ettirmeyi temin edebilir miyiz diye gayret eden olur mu olmaz mı? Demek ki değişen bir şey yok. O gün de yapılan o bakın ne diyor o gün Kâbip mi Eşref çıkıyor? Sabah inanın akşam dönün. Belki onları şey yaparsınız, sapıtırsınız. Şimdi de gelin şöyle yapalım, efendim şöyle anlaşalım, böyle yapalım. Bütün bunu. Ve ayrıca da tembih ediyor Kâb-ı Eşref. Ne diyor biliyor musunuz? Vela tü'minû, <gülüyor> Hazreti Muhammed'in dediklerine inanmayın. İlla, illa limen tebi'a dîneküm. Hatta o Hazreti Muhammed'in etrafındaki sahabelere inanmayın, İlla inanın, kime inanın, limen tebi'a dîneküm, sizin dininize taviz veren, size de hak verenlere inanın diyorlardı. Şimdi de ne diyeceklerdir? Efendim, İslam'ın doğru hakikatlerini anlatan hocaya kıymet vermeyin. Ya! Eğer çıkıp da birisi, efendim bunlar da hak yoldadır, bunlar da cennete gidecektir, bunların da Allah'a, peygambere inancı vardır ama zarar yok, Hazreti Muhammed'i kabul etmeseler de olur diyen varsa, onu kabul edin, onu büyük kabul edin. Şimdi de aynı şeyi böyle söylüyor. O günde ne diyorlardı? Bakın ayeti celle. Vela tüminu, inanmayın, illa inanın. Kabe İbni Eşraf adamlarına tembih ediyor sizin dininize taviz verenlere tabi olun diyorlardı Allah muhafaza bakın o günkü Hristiyanlaştırma o günkü peygamberin etrafındaki sahabeyi dinden vazgeçirme faaliyeti böyle devam ediyordu birazcık şekil değiştirmiş 20. asırda yine ortaya çıkmıştır öyleyse gelin Ey mümin kardeşlerim, İslam dinine, dinine sıkıca sarılıp çoluk çocuğumuza dinini öğretmekten başka çaremiz yoktur. Yapılabilecek en büyük hizmet bugün ümmeti Muhammed'in evladına dinini öğretmektir. Ondan sonra da dualarımızda ellerimizi kaldırıp kaldırıp ya Rabbi, ey ümmeti Muhammed'i, ey insanları cem edip toplama gücüne sahip olan Allah'ım ümmeti Muhammed'i hidayet nurunda bir araya getir Allah'ım diye dua edelim ümmeti Muhammed'in evladına hidayet et Allah'ım diye dua edelim işi kendi haline bırakıp ne yapalım bozulan dünyayı biz mi düzelteceğiz diyecek olursak yarın ahirete gidince Cenab-ı Hak ya eyyühellezine keferu la tatezirul yevm buyuracaktır ''Ey dini hizmetini yapmayıp küfredenler, bugün mazeret beyan etme günü değildir, bugün hesap verme günüdür.'' buyuracaklardır. Hiç kimsenin mazereti kabul edilmeyecek o zaman. Ya Rabbi, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızay-ı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesseriyle Allah'ım, Allah'ım, her şey hak ile batılı birbirine karıştırmaya kalkıştılar.'' Hakkı hak olarak görüp Hakka tabi olmayı nasip et Allah Batılı batıl olarak anlayıp Batıldan iştinab etmeyi Hepimize nasip eyle Allah. Lillahi'l-Fatiha Abone <gülüyor> olmayı ve videoyu beğenmeyi Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Get telefonlarını kapatmayız lütfen unutmayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin